Günaydın. Günün ilk haberinin konusu daha önce Change.org'da birçok kampanyanın konusu olan İstanbul'a yapılacak olan ve geçtiğimiz haftalarda temelleri atılan Üçüncü Köprü. Sercan Öztürk tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Abdullah Gül. Kampanyanın talebi ise Üçüncü Köprünün yapılmaması ve ormanlık arazinin yeniden ağaçlandırılması. Sercan Öztürk kampanyasının amacını şöyle dile getiriyor. İnsanlığın varlığını sürdürmesi ve ekolojik dengenin korunması, diğer canlı türlerin yaşam hakkında saygı duyulması için. Evet ayrıca betonlaşmanın artarak şehir mimarisinin rant elde edilerek arazilerin bazı kurum ya da kişilere peşkeş çekilmesini de istemediğini belirtiyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi changeorg taksim 3 hayır adresinde bulabilirsiniz. Sıradaki kampanya yine ağaçların korunması ile ilgili. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı'nı muhatap alan kampanyayı Levent Civelekoğlu başlatmış. Kampanyanın talebi ise Atatürk Orman Çiftliği'ndeki başbakanlık inşaatının durdurulması ve ABD'ye arazi satışının iptali. Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanım yetkim altındaki bu çiftlikleri, bütün tesisleri, hayvanları ve ile beraber, Hazineye hediye ediyorum diyerek 11 Mayıs 1938 tarihinde imzalamış olduğu resmi evrak kapsamında olduğunu söyleyen Levent Bey'in talebini şu sözlerle dile getiriyor. Halka hibe ettiği söz konusu beyana ve resmi evraklara dayanarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve halkın bir bireyi olarak kişisel çıkar uğruna kullanılmasına, satılmasına ve peşkeş çekilmesine karşıyım bir birey olarak hakkımı arıyorum. Levent Bey'in kampanyası hakkında daha fazla bilgi change.org taksim Auch Halkın adresinde. Sırada Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılmış bir kampanyanın haberi var. Begüm Yıldız tarafından başlatılan kampanyanın talebi Milli Eğitim Bakanlığı'nın lise taban puanlarını düşürmesi. Biz bu sınava ne büyük hayallerle girmiştik ama 2013 SBC seviyemize uygun değildi. Uzmanlar son 6 yılın en zor SBS olduğunu söylüyor. Matematik çok zordu. Haberlerde matematik sorularının üniversite öğrencileri tarafından bile zor çözüldüğü söylendi. Türkçe paragrafları çok uzun ve çok kafa karıştırıcıydı. Türkiye Cumhuriyeti İnklap ve Atatürkçülük dersinde ise tartışmalı soru var. Fen ve Teknoloji dersinde anlam kapalılığı olan sorular var. Ayrıca İngilizce soruların özel okul seviyesinde olduğu söyleniyor. Sözleriyle sıkıntısına dile getirmiş Begüm. Bu sınav bizim hayatımızın bir dönüm noktası. Lütfen bize yardım edin diyerek... Bizlerden kampanyasına destek olmamızı bekliyor. Begüm'ün başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgi changeorg taksim cvs puan adresinde. Ve yine eğitimle ilgili bir başka kampanya Gürkan Bilgi Su tarafından başlatılmış. Muhatabı ise yok. Talibi ise orta öğretim alan. Öğretmenliği bölümlerinin kapatılmaması. YÖK tarafından orta öğretim sosyal alan öğretmenlikleri bölümlerinin kapatılması ve mevcut öğretmen yetiştirme programının Fen Edebiyat Fakültelerine devredilmesi öğretmen yetiştirmek amaçlı kurulan eğitim fakültelerine bir darbe niteliği taşır. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bu bölümden mezun olan öğrenciler için ne kadar kadro verildiği belli olup Fen Edebiyat Fakültelerindeki sayıları oldukça fazla olan öğrenciler, Mevcut fazlalığı daha da arttıracak ve daha fazla öğretmen açığı oluşacaktır, diyor Gürkan. Hukuksal bir dayanağı olmayan gündelik ve siyasi fikirler ışığından, bilim ve akıl yolundan uzak bu kararın iptalini istediğini belirtiyor, destek bekliyor. Kampanya changeorg alan öğretmenliği adresinde. Sıradaki kampanyamız Antalya'dan Kürşat Şahin tarafından başlatılmış, muhatabı ise... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın kampanyanın talebi ise bisiklet yollarının korunması ve bisiklet yolu ağının yaygınlaştırılması. Bisiklet çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Antalya'da bisiklet kullanıcıları trafikte ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bisiklet yolu olmayan yerlerde trafik kazaları sonucu hayatını kaybetmiş pek çok bisikletçi olmuştur. Ama ölümleri önlemek hem bizlerin işimize gelip gitmemize hem de çocuklarımızın güvenli şekilde okullarına gidip gelmeleri için şu anki bisiklet yolunun korunması ve bisiklet yolu ağının tüm şehre yaygınlaştırılması gerekmektedir diyor Köşat. Ve bisiklet kullanıcılarının hayatını bisiklet yollarıyla koruyabiliriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin çalışmalarının devam etmesi ve tüm bisiklet kullanıcılarının yanında yer almasına önemli rica ediyoruz diyerek talebini dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/taksim Antalya'da bisiklet yolu ve alkol yasağı tartışması da sürüyor. Talebi alkollü içkilerin internet sitelerinin geri gelmesi olan kampanya sabah Kemal Cansu tarafından başlatılmış. İçki siteleri kapatılırsa hem insanlar bilinçsiz olacak hem de içki sitelerini tasarlayan tasarımcılar ve koderler işsiz kalacak diyerek sıkıntısını dile getirmiş sabah Kemal Cansu. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/taksim Internet Sıradaki kampanyamızın muhatabı Ateşehir Belediyesi Emre Yüksel tarafından başlatılan kampanyanın talebi tamamlanamayan Bostancı Alışveriş Merkezi inşaatının yarattığı görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması. Emre Yüksel yıllardır bitmemesi sebebiyle şehrin göbeğinde ceset gibi kalan inşaatın kaldırılması için bu kampanyayı başlatıyorum. İnşaatın içinde neler dönüyor belli değil. Yerleşim merkezine bu kadar yakın olması da insanları korkutur hale geldi diyor ve belediyenin bu inşaata bir çözüm bulmasını talep ediyor. Emre'nin kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org.taksim.avm.yakılsın adresinde. Son haberimiz ülkemizde sıkça maruz kalınan biber gazıyla ilgili bildiğiniz üzere change.org'da daha önce... Zehirleyici bir kimyası olan biber gazı ve benzer maddelerin kamu sağlığına etkileri sebebiyle kullanımdan kaldırılmasını istiyorum Tabii bir imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada özellikle Gezi Parkı direnişinde polisin biber gazını orantısız şekilde kullandığı şu şekilde belirtilmiş. Gaz tabancalarını sayısız kere hedef gözeterek yakın mesafeden yurttaşlara yönelten kimi emniyet mensuplarının temel insan haklarından yaşam hakkına doğrudan kastettiği kabul edilmeli. Polis ölümcül olmayan kimyasal etki dozajını kat be kat aşmış. Günler boyu İstanbul, Ankara, İzmir'de belli bölgeler gaz bulutu altında nefes alınamaz vaziyete girmiştir. Kapalı mekanlarda ve konutların içinde dahi kullanılmıştır. Bahreyn'e de geçen yılki gösterileri bastırmada bu şekilde aşırı kullanılan gazlar 34 kişinin ölümüne yol açmıştı. Korkumuz o ki ülkemizde gaz etkisiyle dolaylı ölümler Ortaya çıkabilir ileride. Diğer yandan ciddi kafatası yaralanmaları, göz kayıpları, yaşamsal riskle hastanelerde yatanların listesi vahim bir hak ihlali tablosu ortaya koymaktadır. İşte bu sebeple Türk Toraks Derneği İstanbul'da biber gazı soluyanları solunum fonksiyonları testi yaptırmaya davet ediyor. Dernek biber gazı solumanın akciğer üzerinde ani ve uzun süreli etkileri olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir diyor. Türk Toraks Derneği akciğer sağlığını geliştirmeyi hedeflemiş. 3000 hekim üyesi olan bir uzmanlık derneği, Türk toraks Derneği son olaylardan sonra biber gazına maruz kalan bireylerin solunum testlerini yaparak rahatsızlığı olanların ileri tedavisi için bilgileri vererek bir kamu hizmeti yapmaya karar vermiştir deniyor. Bu hizmetle ilgilenenler thorax.org.tr adresine yazarak bilgilenebilirler. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.